Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve meddin. Ama ba'd. Dabu istihbabi tibil kelam. Ve talakatil vecihinden lika. Güzel konuşma. Ve Müslümanın Müslümanla karşılaştığında ona güler yüzle karşılama bahsi. Bu da güzel Müslümanlara, Müslümanların öğrenmesi gereken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği güzel ahlaklardan bir ahlak. Tabii şimdi, yani çağ neyi gerektiriyor? Diyor ki işte ne yap, ciddi ol, ne yap? ciddilikten maksat ne olma, insanlara karşı tebessüm etme, çok samimi olma, onlara kendini, kendini onlara yakın e, olarak hissettirme, e, sana istedikleri zaman ne yapmasınlar? Ulaşamasınlar. Bir makamın olsun, bir mevkiin olsun. Yüzün gülmesin gibi şeyler nasip ediliyor. Ama yani Müslümanın Müslümana gülmesi lazım. Tebessüm etmesi lazım. Güler yüzle karşılanması lazım. E bunun da bir sadaka olduğunu bilmemiz lazım. Sadece sadaka cebimizden çıkarıp da verdiğimiz bir para değildir. İmam-ı Nevi Rahim'e bu bapla ilgili olarak diyor ki Allahu Teala'nın şu kelamını zikrediyor. وَقْفِدْ <gülüyor> جَنَحَكَ Mukminin. Müminlere kanatlarını ne yap? İndir. Gel, aç. İndir böyle yani ne olsun? Müminlere karşı kibirli olma, gururlu olma. Kibirli ve gururlu olacak kişiler kimler? Kafirler. Allah-u Teala ne diyor? İzzet kimindir? وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, Allah'ın Resulü'nün ve müminlerindir. Sen bileceksin ki Allah'ın dinine uyuyorsan, tabi Resulünün sünnetine bağlıysan izzet sende. Böyle ki insanlar seni hakir görsünler, küçük görsünler. Böyle ki insanlar sana böyle değişik bakışlarla baksınlar. Senin izzet izzet içinde olduğunu Allah Teala söylemiş. Bundan daha artık ötesi yok arkadaşlar. Yine Allah Teala diyor ki: "Velau kunta fazzan ghaliz al-qalbi lan faddu min hawlik." Allah Teala peygamberine diyor ki: "Sen diyor şayet kaba, sert olsaydın İnsanlar senin etrafından ne yapardı? Kaçar giderlerdi. Dağılırlardı. Yani senin e, yumuşak huyluluğun güzel ahlakın ne yaptı? Ashabın gönlünü fethetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorsunuz. Kafir bile geldiği zaman ne yapıyor? Onun güzel ahlakından cömertliğinden etkileniyor. Müslüman oluyor. Kavmine geri dönüyor. Diyor ki ya öyle bir adam ki mal mülk onun umurunda değil. Veriyor. Hepsi koşa koca gelip Müslüman oluyorlar. Sen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler için en güzel kudve, en güzel usve olduğu için ne, yapmam ne yapmamız gerekiyor? Onu örnek almamız gerekiyor. Hemen ilk hadise geçelim. Hadi İbni Hatim'den rivayet olunuyor radıyallahu anh. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqun ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ateşten korun. Yani ateş şurada yanımızda ateş yandığı zaman düşünün ne yaparız? Ondan korumanın yollarını ararız değil mi? Yani eskiden hatırlarsanız evde sobalar varken soba duvara yakın olduğu için duvarla sobanın arasına ne koyarlardı? Böyle bir e, izolasyon koyarlardı ki o duvar ne yapmasın? Yanmasın. Oradaki o boya kabarmasın. Yani o duvarı ne yapıyoruz? Ateşten koruyoruz. Bugün de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bizlere ve Allah, Resulü Aleyhisselam diyor ki hadiste, İttakun nar. Ateşten korunun. Ateşten sakının. Velo bişikki temratin. Sakın. Yani ateşten kendinizi koruyacağınız o şey velevki ne olsa bile hurmanın yarısı. Yani düşünün hurmanın yarısını dahi vererek ateşten korunacaksan bu vereceğin şeyi ne yapma? Allah'ın rızası için ateşten korunmak için vereceğin bu hurmayı küçük görme. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Femellem yecid Kim verecek hurma dahi bulamazsa bugün Elhamdülillah öyle bir durumdayız ki herkesin baktığımız zaman vereceği bir şey var değil mi arkadaşlar? Yani bugün allah Teala'nın nimetlerine şöyle bakın size verdiği size yağdırdığı nimetlerine bundan 100 yıl, 200 yıl öncesinin en zengin insanların dahi içinde bulunmadığı Zenginlikler üzerindeyiz. Ama şöyle bir kendinizi kontrol edin. Allah yolunda ne harcıyorsunuz? Kendinizi ateşten nasıl koruyorsunuz? Yani hurmanın yarısı var. Bir tane hurma var yarısını ver diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bir düşün. Yani bu hadise göre hiçbir şey yapmıyoruz. Değil mi? Ama bakarsak insanların hiçbir hiçbir şey vermeyen insanların durumuna ya işte yapıyoruz bir şeyler diyerek kendimize ne yapabiliriz? Avut'a biliriz. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, kim verecek yarım hurma dahi bulamazsa febi kelimetin tayyibe. Ne yapsın? Güzel söz. Ya kardeşine de ki, ben seni Allah için seviyorum. Sadaka. Evet. Ama bizim maalesef Türkçenin de bu coğrafyada kullanılan bu Türkçenin de artık yitirdiği şeylerden bir tanesi bu. Yani insanların duygularını karşısındaki kardeşine, arkadaşına ifade etmesi artık böyle utanılacak, utanılan bir şey olmuş değil mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden birisi kardeşini seviyorsa ne yapsın? Bunu ona söylesin diyor. ne diyeceksin ki mesela adama ya kardeşim sen Maşallah yani namazlarını kılıyorsun camide, cemaatle. Elhamdülillah haramlardan kaçınmaya çalıştın. Maşallah ne güzel oldun sen. Allah için seni seviyorum. Dediğin zaman bir sadaka var arkadaşlar. Bir ecir var. Ateşten kendini korumuş oluyorsun. Yani aslında biz kardeşimize güzel söz söylemeyerek kendimize cimrilik yapıyoruz. Öyle mi? Yani cimriliği kendimize yapıyoruz. Kardeşimizden önce. Bu baptaki ikiz, ikinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh Ennen sallallahu aleyhi ve selleme kal Vel kelimetü tayyime sadaka Güzel söz Nedir diyor aleysselatu vesselam? Sadakadır. Şimdi böyle genelde hani biz deriz ya insan bozma. Böyle bakarsın bazı insanların mizacında artık bu, bu hale gelmiştir mizacı. Girdiği lokantadaki tarz ona karşı olsun. Girdiği bakkaldaki bakkala olsun. Bindiği otobüsteki muamele olsun. Ve hatta toplumda herhangi bir yerde bulunduğu zaman insanlara ne yapar? Yukarıdan bakar. İnsanlara tepeden bakar ve insanlar azarlarken görürsün. Halbuki İnsanlara güzel konuşması, hoş konuşması, onlara güzel söz söylemesi nedir? Sadakadır. Üçüncü hadis Ebu Zer radıyallahu anh Kale kale li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tahkiranne minel ma'rufi şey'e Diyor ki aleyhissalatü vesselam Yaptığın iyiliğin hiçbir zaman ne yapma onu küçümseme onu hakir görme diyor Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve lew entelka bi vecihin talik Kardeşinin karşısına Kardeşinle karşılaştığın zaman, güler yüzle çıkmak bile yaptığın iyilik olsa, bu iyiliği küçümseme. Yani gördüğün zaman şöyle yüzüne gül, yüzüne bak. Nasılsın kardeşim de, iyi misin de. Bunu yaptığın zaman bil ki sen ne yapmış oluyorsun. Bir maruf, bir iyilik yapmış oluyorsun. Subhaneke Allahümme ve hamdik.